Evet, inşallah sorularımıza gelen sorularımıza gücümüz yettiği kadar cevap vermeye gayret edeceğiz. Allah سبحانه و تعالى nasip ederse. Evet, kardeşlerden biri sormuş, sesi var değil mi? Şu an var. Sesi var değil mi? Var. <gülüyor> tamam. Gelen soruları cevaplıyorduk. Kardeşlerden biri demiş ki, selamu aleyküm hocam. Benim üç sorum olacak. Birincisi, bir Müslüman dinini delillerle bilip amel etse, lakin ezberi zayıf olması nedeniyle delilleri aklına tutamasa. Ve hangi hadis kaynaklarında olduğunu hemen unutması dolayısıyla ne yapmalıdır? Yani şimdi ne yapmalıdır başka bir şey ama burada asıl sorulması gereken soru hani Müslüman olabilmek için dinin bütün meselelerini delille bilmek farz mıdır? Bak bu çok önemli bir nokta. Birçok kardeşin mutezileliğe kaydığı noktadır. Bir insanın Müslüman olması için dinin bütün ahkamını delille bilmesi farz değildir. Kim derse ki farzdır o adam Mutezile'ye bir bidatında muvafakat etmiştir. Ehli sünnet ve cemaat'e göre bir adam inanması gereken asıllara takliden olsa, alimleri taklit ederek, o işi bilen alimlerin ağzına bakarak inansa ama delilini bilmese bu adam ehli sünnetin avamıdır, Müslümandır. Mutezile bunun İslam'ını kabul etmiyorlar. Diyorlar ki Avam da olsa alim de olsa herkes herkes delille inanmak zorunda diyorlar. Bu ehli sünnet vel cemaati Mutezile birbirinden ayıran şeydir. Yani birçok kardeş Mutezileli zannediyorlar ehli sünnet bu konuda önemli bir mesele çünkü herkesin itikadını delille bilmesi şart değil. Yani misal veriyorum şimdi. Ben anlatıyorum din diyorum ki delillerle Oy kullanmak şirktir, askere gitmek bugün küfrün çeşitlerinden bir küfürdür. Şu rabıta bir şirktir, bunları yapanlar müşriktir. Bunlardan her Müslümanın beri olması lazım diyorum. Buradan bir abi delilleri ezberlemeden, anlamadan ve bilmeden beni taklit ederse bu adam Müslüman olur. O İslam'ın din günü ahirette, ahiret ahkamında ona fayda vermesi için ilim üzere olması lazım. O başka bir şey. Ama dünya ahkamında bu adam Müslümandır. Takliden de olsa, delilsiz de olsa, ilimsiz de olsa. Anlaşıldı mı? Burada ehl-i sünnet vel cemaat muhtesilleden ayrılmıştır. Her siz delil, biz okuyoruz ama delilleri aklımızda tutamıyoruz diyorsanız ben daha önce de söyledim. Akıl, zeka, hafıza bunlar Allah vergisi meselelerdir. Yani Allah'ın mahrum ettiğine de benim yapacak bir şeyim yok. Peygamberin dediği gibi değil mi? Gelip diyorlar ki Ya Resulallah, zengin kardeşlerimiz aleyhissalatü vesselam, Allah yolunda infak ediyorlar. Biz fakiriz, bizim paramız yok. Bize öyle bir şey öğret ki, ecirde biz de onlara ortak olalım. Diyor ki, her namazdan sonra 33 subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber ve sonunda da La ilahe illallah vahdehu, la şerikele, lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve hu'a la kulli şeyin kadir din diyor. E sonra bir daha geliyorlar, diyorlar ki zenginler bunu da öğrendiler. Hem sadaka veriyorlar hem de bunu yapıyorlar. Peygamber diyor ki Allah'ın fazlından verdiğine ben ne yapayım? Benim yapabilecek bir şeyim yok. Allah fazlından adama mal da vermiş, ilim de vermiş. İkisinde de Allah'tan korkuyor. Allah bunu üstün kılmak istemiş. Ben bir şey yapamam. Dolayısıyla hani her Müslüman delil aklında hafızasında tutmak zorunda değildir. Bu Allah'ın kullarından dilediğine verdiği bir fazilettir. İkinci soru. Rububiyet tevhidinin kapsamına hakimiyet tevhidi girer mi? Taban yani bizzat yani. Aslında tevhidi üç kısma ayırıyoruz. Bu talimi kolaylaştırmak için yoksa tevhid bir tanedir. Üç kısmı ayrılmaz. Yani tevhid-ül-rububiye, tevhid-ül-uluhiye, tevhid-ül-esma ve sıfat bu taksimat tevhidi üçe bölmek mutaakhirin alimlerin ortaya koydukları sonraki bir ıstılahtır. Sahabenin yapmadığı, tabiinin ve etbaat tabiinin yapmadığı bir ıstılahtır. Normalde sahabe tabin ve etbaat tabinin yanında tevhid böyle üçe ayrılmaz. Tevhid bir tanedir. Aslı baktığınız zaman esma ve sıfat tevhididir. Yani rububiyet tevhidinin gerektiği olan sıfatlar Allah'ın isim sıfatları arasında birkaç ismidir, sıfatıdır. Uluhiyette gerekli olan isimler ve sıfatlar gene isim sıfat tevhidinin içerisindeki e, bazı isimler ve sıfatlardır. Dolayısıyla aslında tevhid, o üçe ayrılan tevhid esma ve sıfat tevhididir özet olarak. Ama dediğim gibi bu şekilde üçe ayırmak, Sonraki müteahhirin fukağının insanlara dini kolaylaştırmak noktasındaki ortaya koydukları bir ıstılahtı. Tıpkı asluddin ıstılahtı gibi. Tıpkı asluddin ıstılahtı gibi. Bakın dinin tamamı asluddindir. Bunu ben söylemiyorum. Muhammed bin Abdülvahab Dura Ruseniyye'de anlatıyor uzun uzadı. Asluddin nedir diye. Diyor ki dinin tamamı asluddindir. Paça bile asluddindir. Yani sana peygamberin hadisleri ulaştıktan sonra peygamber paçayı kısaltmış, paça, paça kısaltmayı emretmiş. Peygamber sakal koymuş, sakal koymayı emretmiş. Bunların hepsi dinin aslıdır. Bir adam dese ki sakal koymak vacip değildir, dinin öyle bir emri yoktur. Bu adam kafir olur vacibin inkarından. Diyebilir misin o dinin furudur? O da dinin aslıdır. Peki dini asıl furu dineye ayırmış o zaman? Talim önceliği için ayırmışlar. Yani bir adam hangi meseleleri bilince... İslam'a girer, hangilerini sonra öğrense Müslümanlığına helal gelmez. Bunu ayırmak için demişler din ve din diye. Yoksa dinin tamamı asıldır hepsi. Özet olarak bu tarz ıstılahlar hepsi cahillerin Allah'ın dinini talim etmesi noktasında işin ehli ve erbabı olan alimlerin kolaylaştırmak, talimi kolaylaştırmak için ortaya koydukları ıstılahlardır kardeşler. Dolayısıyla rububiyet tevhidin içerisinde tabii ki çok doğal olarak hakim sıfatı, hakimiyet meselesi zaten mevcuttur kardeşler. İsim sıfat tevhidinde üçüncü soru kişi bütün isim ve sıfatları öğrenmek zorunda mıdır? Yoksa isim ve sıfatlardan kaideleri öğrenmesi ve temel şart ne? Temel? Temel yanlış temel temel, temel temel tartışma olmuş. Sıfatları öğrenmesi yeterli midir? Allah razı olsun sizden de. İsim sıfatların hepsini bilmek zorunda değiliz. Gücümüz yettiği kadar öğrenmek zorundayız ama her birini bilmiyoruz diye kafir olmayız. Çünkü soru bu kasıtla sorulmuş. İsim sıfatlardan temel olan sıfatları bilmek zorundayız. Nedir onlar da akılla bilinen, akılla bilinen, fıtratla bilinen, Allah'ın her şeyi bildiği, Allah'ın her şeyi gördüğü, Allah'ın her şeyden haberdar olduğu ve her şeye kadir olduğu, zararın ve faydanın yalnızca kendisinden geldiğini anlatan isimleri bilmek dediğim gibi Allah azze ve celle'nin subhanahu wa taala'nın zaruri olarak bilinmesi gereken beş temel sıfatıdır. Ehli sünnet ve cemaat ve bütün bidat taifeler bu beş sıfatın akıl ve fıtratla daha peygamber ve kitap gelmeden, hüccet gelmeden sadece mücerret akılla ve fıtratla bilinebileceğini, kimin de bu akıl ve fıtratla ispat edilen sıfatları bilmezse onun da Allah'ı inkar eden bir kafir olduğuna ne yapmışlar? hükmetmişler. Allah hepsi, her şeyin en doğrusunu Bilendir. Başka bir kardeş sormuş. Hatal, hastalığından dolayı namazda sureleri okurken kekeleyen, harfleri çıkaramayan bir kişinin namazın sonunda seviş secdesi yapmak zorunda mıdır? Hayır. Herkes gücü yettiğinden mükelleftir. Bunun necri şer'i binasla daha büyüktür. Tıpkı birinizin Kur'an okurken tecvitle doğru bir şekilde okuması ile Ee, öğreniyorken yanlış okuması, kekelemesi, hecelemesi ile bu ikinci bahsettiğim okuma şeklin ecrinin birinci doğru okumadan daha büyük olduğunu anlatan hadis bunun açık delilidir. Peygamber öyle söylüyor. 10 ecri daha büyüktür diyor aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla bu şekilde namazda da geçerlidir bu. İnşallah bu mesele kıyas ederek. Namazda da insan kekelemesi kendi elinde olmayan sebepler hastalığı sebebiyle bu tarz Meşakkate rağmen namaz ve Kur'an okumaya devam ediyorsa, o'nun eciri diğer insanlardan daha büyüktür, hem Kur'an okumada hem namaz kılmada. Başka bir sorum ise demiş, ben de cin olduğunu söylüyorlar. Ama hiçbir zaman rukye'de cin konuşmuyor. Fakat çok acı çekiyorum. Bunun yerine ben de artık kendim okuyorum. Başkasına rukye olmamam doğru mu? Yani tedavi terk etmiş sayılır mıyım? Rukye yapılırken bana soru soruyorlar, adın ne, kimsin ve benzeri. Hepsine ben cevap veriyorum ve gerçek cevapları veriyorum ama hala bende cin olduğunu söylüyorlar. Şimdi cinin varlığı veya yokluğu bir bedende konuşması veya konuşmamasıyla ile bilinmez. Ee, hastalığın alametleri, işaretleri vardır. O mecnunluk seviyesine varmış, hastalık ileriye gitmiş insanlar için söz konusudur. Dolayısıyla e, senin işte rukiye yapıldığın bir anda bedeninden farklı bir, ruhun konuşmaması senin hasta olmadığını göstermez. Tedavi olman gerekir. Tedavi olmak da cumhur fakihlere göre vaciptir. Kim gücü varken tedaviyi terk ederse bir cumhur fakihlere göre günahkar olmuş olur hatta. O rukye yaptırmayan, cennete hesapsız sualsiz girecek 70 bin kişilik hadiste bahsedilen o 70 bin kişilik taife hakkında o hadisin tevili noktasında alimlerden muteber üç tane tevil gelmiştir. Alimler bunu meşru olmayan rukiye yormuşlardır. Yani o hesapsız cennete girecekler meşru olmayan rukiyeyi yaptırmayanlardır demişlerdir. İbn-i tercih ettiği ve hadisin ravilerinden yanlış hatırlamıyorsam Tarık İbni Ebi Ziyad'ın ziyadesi olduğunu, peygamberin sözü olmadığını yaptırmak yaptırmazlar ifadesinin olduğunu söylüyor. Üçüncü bir tevile göre de la yestarkun rukiye yapılmasını talep etmezler şeklinde. Yani yapılma yaptırabilirler ama talep etmezler şeklinde diye de üçüncü bir tevil Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ten sabit olmuştur. Allah'ın dostunu bilendir tedavi olmak gerekir. İsim vermeden cevaplayabilirsiniz demiş. Bir hocanın bir sesli dersle ve tekfirle alakalı bölümünü nasıl faydalı mıdır dinleyelim mi demişler. Yani herkesi dinleyin. Müslüman olduğunu bildiğimiz ki sordukları hoca Müslüman bir hoca. ilim sahibi bir hoca. Dinleyin ki orada da faydalanacağınız meseleler bulacaksınızdır inşallah. Bazıları cipt ile bir şeyler yapıyorlar. Tedavi diyorlar. Bu şirk değil mi? Cifir ne ya? Yok onu demiyor. Epjet derdi. Öbced değil, jifer diye bir şey yazmış. Allahu alek. Yani eğer ne olduğunu yazarsa soru sahibi inşallah yardımcı olmaya çalışacağız. Oy kullanan birini tekfir etmeyene ilk önce tevil olup olmadığını sormak lazım mı? Bir şey açık zahir şirkse orada tevil bakılmaz. Lazım ise geçerli bir tevil var mıdır? Biz geçerli bir tevil bilmiyoruz. Ve silsile tekfiri nedir? Çok geniş bir soru sormuşsunuz. Onda fetvalara bakın, yazılı fetvalara. Orada bu silsile tekfiriyle alakalı ehli Sünnet vel Cemaatin mezhebini anlatmaya çalıştık. Mesela oy kullanan kafirdir ve ona kafir demeyende kafirdir. Selefte ikinci şahıs görünmekte fakat üçüncü şahsın tekfir edilmemesi görünmemekte bu delil olur mu? Dediğim gibi o fetvalara bakarsan bu mesele uzun uzadıya izah ettik. Şimdi konu çok uzayacak. 15 senedir, 20 senedir Müslümanlar 5 tane mesele etrafında tartışıp tartışıp duruyorlar. Selamünaleyküm hocam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakalını kesene lanet etmiş diye bir hadis var mı? Allah razı olsun. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde sakalın vacip olduğunun delilleri var. Rabbim bana sakalı kesmemi, buyıkları kısaltmamı emretti. Ee, özür dilerim. Şeytan işte buna intifal kas diyorlar. Aslında beynimle zannediyorum ki sakalı uzatmamı, bıyıkları kesmememi söylemek bunun adı intifal kas. Yani peygamber hadiste diyor ki ben Rabbim bana sakalları uzatmamı, bıyıkları kısaltmamı emretti diyor. Buradaki bu emir vacipliği gerektirdiği için cehennem tehdidini gerektirdiği için insanın sakal koyması vaciptir kardeşler. Ama lanete dair rivayet bilmiyorum. Olabilir. Belki zayıf olabilir. Allahu aleyküm. Başka bir soru sormuş. Selamun Aleyküm Hocam. Bir yakınım var. İki kızı var. Kendisiyle büyük kızı Müslüman oldu. Küçüğü kabul etmiyor. Büyük kızı hicret etti. Annesini de götürmek istiyor. Fakat geride 15 yaşında bir kız çocuğu var. Şimdi bu kadın hangisini tercih etmeli? Ne yapmalı? Allah razı olsun nasihat eder misiniz? Bir dakika abi değiştirme. Anlamam lazım. Bir yakınım var. İki kızı var. Yani o yakının erkek değil kadın herhalde. Kendisiyle büyük kızı Müslüman oldu. Tamam. Küçük kız kabul etmiyor. Büyük kızı hicret etti. Annesini de götürmek istiyor. Şimdi büyük kızı mahremsiz hicret edemez. Yani onun kocası varsa onunla hicret edebilir. Mahremsiz yolculuk yapamaz kadın. Ee, kaldı ki kendisi böyle bir hicrete gidip yanında annesini götürmesi de olmaz. Annesi de mahremsiz olacak dolayısıyla. O küçük 15 yaşında bir kızı da Şimdi vaka bilmek lazım. Vakayla alakalı bir soru sormuşsunuz. Sizi tanımak lazım ki daha faydalı bir nasihat edelim. E, Vakanızı çok bilmediğim için çok yardımcı olamıyorum. E, ama genel öz şeyler söyleyebilirim. Hani Hicret e, illa son seçenek mi? Yoksa kalıp o 15 yaşındaki kızın iyice işte harama, fuhşa, zinaya, pisliklere, küfre batmasına engel olmak mı? Hangisi daha büyük maslahat, hangisi daha büyük mevsede? Bundan her birini tek tek irdeleyip ölçüp ona göre hareket etmek lazım. Allah size hikmet versin bu konuda. Evet. Kişi istibra yaptıktan ve abdest aldıktan sonra bile hala damla geldi vesvesesi yapıyorsa ne yapması lazım? Anlattım derste su vursun iç çamaşırına. Abdesti yenilemesi gerekmez. Vesveseyle abdest yenilenmez. Hocam nasılsınız? Rabbim sizi rahmetiyle muhafaza etsin. Çok özledik. 3 tane biri göndermişti hocam. Nasıl var Tamam. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm hocam. Peygamber Aleyküm, hocam. aynı soru değil mi? Tamam. Selamünaleyküm. Dükkanımda post makinesi kullanmıyorum. Kullanıyorum. Bunun İslam'da helalliği haramlığı ne bir de çocuklarımızı tağutların okullarına aldık Mahmutçuları gönderiyoruz. Yani ne denir buna? Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşsun. Onlar daha büyük kâfirler. Bize tavsiyeniz nedir? Manisa'ya gelmeyi düşünüyor musunuz? Davet eden herkese gideriz inşallah da öncelikle. Bu çocuğunuzu gönderme meselesine gelince de Mahmutçular devletten daha büyük kâfirler çünkü. Devlet en azından dinsiz. Dinsiz olduğunu açık açık bağırıyorlar. Layhiz, dinsiziz, övünüyorlar bundan. Ama Mahmutçular din iddiasındalar. E çocuğun kafasının şirk noktasında karışması ve tehlikenin büyüklüğü daha burada e, göze çarpıyor. O yüzden evde otursun, onun için daha hayırlıdır. Kadınlar birazcık çocuklarla uğraşsınlar. Hemen analar tembellik için, aman çocuk gitsin bir yerde akşama kadar takılsın, vakit geçirsin Ben de evde rahat rahat böyle dinleneyim Kafamı dinleyeyim yapmasınlar Biraz Allah'tan korksunlar Çocuklarıyla uğraşsınlar derim e, O post makinesine gelince de Ben onun vakadaki çok işlevliğini bilmiyorum e, vakada hani post makinesi alırken e, Ne gibi maddeler önümüze koyuyorlar Ne gibi maddeleri imzalıyor Çok bilmediğim için bilmediğim vakı hakkında konuşamam İbni Temi'ye Rahimullah diyor ki Kim işte şu şu şu şöyle olursa Şöyle haram olur, böyle helal olur. Bu fetva değildir, bu ilim değildir diyor İbn-i Teymiye Rahimallah. O yüzden cevap veremiyorum. Hakkınızı helal edin. Davet ederseniz de Türkiye'nin her yerine geliriz Allah'ın izniyle. Vaktimiz olduğunda. Tahrif programlarını kullanmayı anlatan bir video hazırlayacaktınız. Allah razı olsun bu konuyu not alın. En kısa zamanda bu geciktirmenin inşallah telafisinin yerine getirsin arkadaşlar. Not aldılar. En kısa zamanda hakkınızı helal edin. Bu konuda biraz ihmalkar davrandık. Selamünaleyküm hocam bir bacımız bidat cemaatlerden birisiyle nikahlanmış ama evlenmemiş. Şimdi onun cemaatsel yapısından rahatsız olduğu için nişanlısını istemiyor ama bacımız bu evliliğin hükmünü soruyor. Eğer boşanmak isterse ne yapması gerekir? Yahut illa boşanmalı mıdır Allah razı olsun? Ehli sünnet ve cemaat bidatçılara kız vermemişler. Ehli sünnet ve cemaat bidatçılara kız vermemişler. Çünkü her bidatçı Ömrünün sonuna doğru Allah göstermesin küfre sapmış, bidatınla aşırı gitmiş, mefsedetler fesatlar çıkarmış. Dolayısıyla bidatçılara kız vermemişler ama bir kadın kocası sonradan bidatçı olsa ondan boşanır mı? Yani ben orada içtihatla e, alimlerin sözlerindeki illetlere, şeriatın e, illetlerine bakarak diyorum ki orada boşanmaması gerekir. Ta ki bidatı onu küfre götürünceye kadar. Eğer küfre götürürse o kocasının bidatı onu... Zaten şeriat o nikah akdini atmıştır, yapmıştır? Fesih etmiştir. Selamun Aleyküm Hocam. Allah ilminizi attırsın. Döviz bürosunda çalışmak caiz midir? Döviz bürosunun yaptığı tek iş eğer para değiştirmekse İslam'da ben bunda bir beis bilmiyorum. Orada durup da bu değişmeyi sağlamakta da bir beis yok. Bunun haramlığına dair veya farklı bir hükmüne dair tek bir şey bilmiyoruz. Şöyle bir şey sormuşsun ama Gene bir hocanın ismini sormuşlar, Müslüman mıdır sizce demiş, Allah razı olsun. Sadece soruyu soran arkadaşa soruyorum, o adamlar hiç Müslüman olmadılar. Yani sen şimdi soracaksın kafir miler falan da, şimdi mürted miler, bir adam önce bir dine girmesi lazım, dinden çıksın. Yani öyle demokrasi küfürdür demekle adam Müslüman olsaydı bu komünistlerin hepsi sağlam Müslüman olurdular yani. Hepsi anti-demokrat zaten. Yani ben bu tarz böyle demokrasiye küfür deyip, namaz kılıp e, ama kendisi kafir olan, Müslüman olmayan abilerin her birine şey diyorum. Bunlar anti-demokrat Müslümanlar yani kendilerini öyle vasfetsinler. Onlar Onların dini anti-demokrasi yani. Bizim dinimiz anti-şirk. Yani şirk olan ne varsa karşısındayız. İster bu demokrasi, ister komünizm, ister kabircilik, ister başka bablar, ister itikat babında şirk olsun fark etmez. Şirkin hangi çeşidi olursa olsun Müslüman ondan beri olmak zorunda. Dolayısıyla o ismini sorduğun vatandaş da dinden anladığı tek şey demokrasi küfürdür. Biz de öyle bir din anlamıyoruz. İnşallah bu kadar. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illan tesafirte ve tumüldük.